183 numaralı konu, Ensar hanımlarının Medine'ye teşrif eden Hazreti Peygamber'e biat etmeleri Hazreti Peygamber Medine'ye teşrif ettiklerinde Ensar hanımlarının bir evde toplanmalarını emretti, sonra onlara Hazreti Ömer'i gönderdi, Hazreti Ömer kapıda durarak onlara selam verdi, kadınlar onun selamını aldılar, Ömer ben Hazreti Peygamber'in, size gönderilmiş olan elçisiyim, dedi, bunun üzerine kadınlar hem Allah'ın Resulüne ve hem de onun elçisine merhabalar olsun, dediler, Ömer onlara, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, iftira etmemek ve güzel ve iyi şeylerde ona isyan etmemek hususlarında biat ediyor musunuz, diye sordu, onlar da evet, dediler, böylece Hazreti Ömer kapının dışında, onlar da içeride bulundukları halde ellerini uzattılar, bundan sonra Hazreti Ömer şunları söyledi, ey Rabbim, sen şahit ol, Hazreti Peygamber sizlere hayzı görmeye başlayıp buluğa ermiş kızlarınızı bayramlarda çıkarabilirler söyledi, siz kadınların, cenazelerin arkasından gitmenizi yasakladı, ayrıca sizin için cuma namazı da farz değildir, daha sonra iftiranın ve güzel, iyi işlerde isyanın manasını soran Ümmü Atiye'ye Hz. Ömer bu cenazelere ağıt yakmaktır, cevabını verdi.